Ve anlayacaktır ki Doktor Borg, hayatın anlamı geçmişin bencil karabasınında değil, başkaları için iyi, olumlu bir şeyler yapabilmektir. Bu amaçla kurduğu Türk Sinematik'i de hani geleceğin sinema eleştirmenlerini, senar senaristlerini ve yönetmenlerini bünyesine alır. Şimdi bu Türk Sinematik'ini okuduğum zaman hani sadece bir e, sinema filmi izlenilen yer değil, bu e, kültürü...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 50. yıl olacak. Sinematek yok. Ama en azından bu e, 50. yılı bir şekilde e, kutlamaya e, çalışalım. E, maalesef buna koşut olarak, onat kutların evet. e, ölümünden de, öldürülmesinden de, bombalı bir saldırıda e, kaybettiğimizin üzerinden de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 Aykurt Nuoğlu devam ediyoruz değil mi dedi ne nereye devam ediyoruz? <gülüyor> i̇şte sinematik bu kadar işte yaşıyor niye yaşamaya devam etsin Finlandiya'da? Yani o bir kere oldu. Bundan sonra dedim yüzüncü yılda olur onu da bensiz yaparsınız dedim. Tabi. E,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 Amacımıza ulaşmış olacağız ve yeni sinematek, daha doğrusu sinematek sinema evi böylece kendi yerinde çalışmaya faaliyete geçecek. Yani ben Anadolu yakası yaşayan olarak, Kadıköy olarak çok hevesle bekliyorum. Benim kadar değil çünkü ben <gülüyor> o yeni sinemateke, sinematek binasında 100 metre ileride oturuyor. <gülüyor> Dolayısıyla <Sizin bahçeliz. gülüyor> Evet çok güzel. Peki şimdi sinema kültür kurumu olarak.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 ...popüler gazeteler var. Edebiyatın hepsi Nobel'lik değil. Eğer o bir ölçütse. Ee, herkes fotoğraf çekiyor. Hele bugün evet, telefonlarla. Hepimiz fotoğrafçıyız ama... E, ...hepimiz fotoğrafçı anlayışçısı değiliz. İyi ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sinemada öyle bir şey. Dolayısıyla biz bir yandan film gösterirken... ...bir yandan...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 E, çünkü bir kere şunu söylememiz lazım e, sinema bir sanatsa ve bu sinemalar e, ta sinema icat edildiğinden beri e, kalabalık salonlarda e, seyredi izleniyorsa e, demek ki böyle olması e, uygundur şu anlamda uygundur en kaliteli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 Ee, bazen birlikte gülen bazen birlikte ağlayan e, bir e, ortam içinde olmak. E, Her halde bence herhalde evinde e, tek başına pul kadar büyük bir ekranda e, adını vermek istemediğim yiyeceklerden e, yiyerek e, bir akşam geçirmekten daha iyidir diye düşünüyorum. ve bu sadece daha iyidir diye bir değer,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 Ee, tabii sinematekimizin inşaatı bitmediği için e, başka mekanlarda, bize kapılarını e, açan başka mekanlarda etkinliklerimizi e, başlattık, sürdürüyoruz. E, önce yine Kadıköy Belediyesi'nin bünyesinde, Caddeboslan Kültür Merkezi'nde e, çok önemli Özellikle de e, e, adına bu etkinliği yaptığımız yönetmen Anyes Var'da evet. e, 90 yaşında bile olsa aramızdan çok acı bir şekilde ayrıldığı için e, e, toplu gösterimini yaptık. Yani 31 filmlik ama yaşıyordu hatta davet etmiştik evet. Gel, gelmesini e, istiyorduk. E, rahatsızlığı hastalığı yüzünden gelemediğini söyledi ve...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 satılmış olarak satılmak da bir şey değil ya sembolik bir şey fiyatlar bilet fiyatları 5 lira ve 8 lira dolayısıyla herkesin izleyebileceği bir ortam yaratmış oluyoruz tabi ve gösterim kalitesi bir pul ya da sigara paketi boyundan biraz daha rahat konforlu Kadıköy sinemasının son derece modern bir altyapısı, teknik altyapısıyla ayrıca da çok güzel bir sinema. Ayrıca da yani orada insan orada olmaktan mutlu oluyor. Film seyretmese bile orada oturmaya devam etmek istiyor. Ee, bunları devam ediyor. Bitiyor de, bir de bu heh, yaz. Evet, on da söylüyorum. Eee tabii e, Uluslararası Kadıköy Festivali hmm. bünyesinde başka dallara da var ama onları konuşmaya vakti biz yok. Ee, yıldızlar Altında Geçen yıl ilkini yaptığımız evet, Yıldızlar Altında Sinema Etkinliğinin ikincisini e, yapacağız Bu defa 3 günden 7 güne Geçiyoruz ee, Ve 7 e, Ülkeden 7 film Eskisi var yenisi var seslisi var, seslisi var. Bu programı daha açıklamanın